İkinci özellik Mekke'de düşmandan icare isteğinde bulunmak i̇bn İshak'ın rivayetine göre Resulullah Aleyhisselam Taif'ten döndükten sonra Mekke'ye girmek istediğinde Ahnes bin Şerik'e haber göndererek onun icaresi altına girmek istemişti. İcare ve himaye eş anlamlıdır. Aralarındaki fark ise Himaye, hısım akrabanın ve yakınlarını koruma altına almasıdır. İcare ise, Kişinin bir yabancıyı yanında koruma altına almasıdır. O da, Ben sizin müttefikinizim. Müttefik olan bir kimse, icare altına alamaz diyerek, Resulullah'ın teklifini reddetmişti. Bunun üzerine, Süheyl bin Amr'a haber göndermiş. O da, Amr oğulları, Kâbe oğullarını icare altına alamaz demişti. Sonra, Mut'im bin Adi'ye haber göndermiş, o Resulullah'ın teklifini kabul etmiştir. Resulullah, Nahle'de günlerce kaldı. Mekke'ye dönmek üzere yola çıkmıştı. Zeyd bin Harise, ona Kureyş'i kastederek, ''Seni çıkarmış oldukları halde nasıl onların yanına geri döneceksin?'' diye sordu. Resulullah da, ''Ey Zeyd, Allah senin görmediğin yerlerden bir kurtuluş ve çıkış yolu kılar.'' ''Şüphesiz Allah dinine yardım edici ve dinini üstün kılıcıdır.'' dedi. Sonra Mekke'ye ulaştı. Huzaa kabilesinden bir adamı Mut'im bin Adi'ye göndererek onun icaresi altına girmeyi teklif etti. O da ''Evet'' diye cevap verdi. Çocuklarını ve kabilesini toplayarak hepsinin silahlarını kuşanıp Kabe'nin rükümlerinde bulunmalarını istedi ve onlara Muhammed'i icaresi altına aldığını söyledi. Resulullah Zeyd bin Harise ile beraber Mekke'ye giderek Mescid-i Haram'a ulaştı. Mut'im bin Adi bineği üzerinde kalkarak, ''Ey Kureyş halkı, Muhammed'i icarem altına aldım. Kimse ona karşı bir hakarette bulunmasın.'' dedi. Resulullah rükne vararak orada iki rekat namaz kıldı. Sonra oradan ayrılarak Mut'im bin Adi ve çocuklarının silahlı koruması altında evine girdi. Taif seyahatinin davet ve nusret gibi iki hedefi olmasına rağmen şu anda mevzu sadece Mekke liderlerinden himaye ve icare talebiyle kısıtlı bulunmaktadır. Bu rivayetten Zeyd radıyallahu anhinde dediği gibi seni çıkarmış oldukları halde nasıl onların yanına geri döneceksin? Mekke halkının Resulullah'ı çıkarmış olduklarını görüyoruz. Buna rağmen Resulullah'ın Rabbine olan güveni büyüktü ve özellikle de belaların büyüdüğü ve sıkıntıların şiddetlendiği anlarda Allahü Teala'nın kurtuluş kapılarını açtığını biliyordu. Ahnes bin Şerik, Zühre oğullarındandı. Zühre oğulları, Fudul ittifakıyla Haşim ve oğullarının müttefiki olmuşlardı. Ahnes'in, ''Ben sizin müttefikinizim, müttefik olan bir kimse icare altına alamaz.'' diyerek icareden kaçınması, Belki de icare kanununun bir kabileden diğer bir yabancı kabileye karşı olabileceğini belirlemektedir. Ama himaye Ebu Talib'in himayesi gibi aynı kabile içerisindekilere de uygulanabiliyordu. Resulullah Aleyhisselam Süheyl bin Amr'a teklif yapınca o da Amr oğulları Kâbe oğullarını icare altına alamaz diyerek teklifi reddetmişti. Resulullah Süheyl bin Amr'la Nesep yönünden Lüeyde birleşiyordu. Lüeyden sonra Lüeyoğlulu Kaboğulları ve Lüeyoğluolu amroğulları diye ayrılıyorlardı. Cahiliye adetlerinin sınırlarını tam olarak bilemiyoruz. Niçin amroğulları, Kaboğullarını icare altına alamıyordu. Neseb itibariyle bağlantıları olduğu için mi alamıyorlardı? Yoksa bu icareden kaçmak için bunu sebep olarak mı gösteriyorlardı? Sonra Resulullah Aleyhisselam Abdulmenaf oğlu oğullarının lideri Mut'im bin Adi'den icare talebinde bulundu. Nevfel oğulları Abdulmenaf oğullarının üçüncü koluydular. Abdulmenaf oğullarının dört kolu şunlardı: Haşim oğulları, Abdü Muttalib oğulları ve Nevfel oğulları. Mut'im bin Adi böyle bir maceraya atılma'nın tehlikesini çok iyi biliyordu. Bu icare yüzünden bütün Kureyş kendisine düşman olabilirdi. Kendileriyle onların arasında bir savaşa sebebiyet verse bile, Muhammed Aleyhisselam'a yapılacak herhangi bir saldırıya karşılık vermek zorundaydı. Aynı zamanda Mut'in bin Adî'in kavminin birliği üzerinde önemli durduğunu görüyoruz. Muhammed Aleyhisselam'ı Ammara bin Muğire ile değiştirmeyi kabul etmeyip, Kureyş'in birliğini bozduğundan dolayı Ebu Talib'i yermiş ve ona, ''Ey Ebu Talip, Allah'ın adına yemin ederim ki kavmin sana insaf edip hoş görmediğin bir şeyden kurtulmak için çaba sarf ettiler. Seninse hiçbir şeyi kabul etmeyi istemediğini görüyorum.'' demişti. Ebu Talip de ''Allah'ın adına yemin ederim ki onlar bana insaf etmiş değiller. Fakat sen beni küçük düşürmek ve bana karşı kavmimi desteklemek üzere hareket ediyorsun. Neyi uygun görüyorsan öyle yap.'' diye cevap vermişti. Mut'im çok zor bir durumla karşı karşıyaydı. Ya Muhammed bin Abdullah'ın talebine icabet edip kavminin düşmanlığını kazanacak ya da diğerleri gibi icareden kaçınacaktı. O birincisini tercih ederek şerefli bir tavır takındı. Tarih onun bu tavrını hala muhafaza etmektedir. Çocuklarının hepsini silahlandırarak silahlı bir vaziyette hep beraber Kabe'ye inip Muhammed bin Abdullah'ı icaresi altına aldığını ilan etti. Resulullah Aleyhisselam ve Zeyd bin Haley ise silahlı koruma altında Kabe'ye girerek tavaf ettiler. Sonra yine onların himayesi altında Resulullah Aleyhisselam evine ulaştı. Bu Kureyşlilere çok büyük bir tokat ve duygularına karşı bir meydan okumaydı. Fakat Kureyş Haşim oğulları ve Muhtarip oğullarını kaybettiği gibi Nevfel oğullarını da ebediyete kadar kaybedip onların Muhammed'in saflarına katılmasını istemiyordu. Onun için ağırlarına gittiği halde seslerini çıkarmadılar. Resulullah Aleyhisselam Mut'im bin Adi'nin bu iyiliğini unutmamış ve Bedir'de Kureyş'in yetmiş güçlü savaşçısını esir ettiklerinde ''Eğer Mut'im bin Adi sağ olsaydı bu kokuşmuşları ona hibe ederdim.'' demiştir. Çağdaş İslami hareketimizde bu olguyu idrak etmeye ne kadar da ihtiyacımız var. Mut'im bin Adi kafirdi ve akidesi diğer Kureyşlilerin akidesinden farklı değildi. Ebu Cehil ve Ebu Leheb de Mut'im bin Adi gibi kafirdiler. Fakat bu ikisinin arasındaki fark çok açıktı. Birisi Müslümanların yardımında bulunan barış içerisinde olan kafir, diğeri ise muharip düşman olan kafirdi. Bu himaye ve icareyi isteyen Resulullah aleyhisselamdı ve Mekke'de kafir kılıçların himayesi altında dolaşmaktaydı. Ve işte Resulullah aleyhisselam, kafir olan Mut'im bin Adi'yi talep etseydi, Kureyş'in güçlü savaşçılarından yetmiş kafiri serbest bırakacağını ilan ediyor. Resulullah aleyhisselam bizlere, kafir olsalar dahi iyilik yapan kişilere mukabelede bulunmamızı putperest olsalar dahi layık olanlara karşı sevgiyi muhafaza etmemizi, bizi koruyan düşmanla bize karşı savaşan düşmanı nasıl ayırt edeceğimizi öğretiyor. Devletin kuruluş merhalesi diye isimlendirdiğimiz bu merhalenin tabiatına yöneldiğimizde, bu merhalenin Sakif'ten başlayarak Mut'in bin Adi ve diğer kabilelerden yardım, nusret talebi merhalesi olduğunu görüyoruz. Görüldüğü gibi mutimin himayesi sadece şahsi himayeyle kısıtlıydı ve dava hürriyetini içermiyordu. Bu sebeple Resulullah Aleyhisselam'ın Allah yolunda davanın harekete geçebilmesi için bir bölge aradığını görüyoruz.